Merhaba, bugün e, Alp ile beraber stüdyodayız. Konumuz Sira'da, konuğumuz Akif Burad Atlar. Hoş geldiniz Akif Bey. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. E, Akif Bey, Amsterdam Üniversitesi'nde Medya ve Kültür Bölümünde eğitim aldınız. E, sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden... ...hem mezun oldunuz hem de yüksek lisansınız orada yaptınız. 2010 yılından itibaren e, Türkiye Mimar yani Şehircilik e, Plancıları Odası İstanbul Şubesinde Yönetim Kurulu Sekreterliği görevini yapmaktasınız. Şehircilik Kent ve Müzik üzerine yazılar yazmaktasınız ve Açık Radyo dinleyicileri sizi yakinen tanıyor. Sarhoşatlar Zamanı adlı programı hazırlayıp sunuyorsunuz ve gökte aradığımız kişi. <gülüyor> <gülüyor> ...stüdyoda <gülüyor> bulduk. Radyonun öz kaynaklarında. Evet, yararlanıyoruz. <gülüyor> e, şimdi Sivra'da dedik ama e, Sivra'da yasaklı askeri bir bölge olarak bilinen... ...ve hiçbir yerleşimin bulunmadığı e, bir ada. E, Sivra'da da yassı adadan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılıyor. E, 3, Ekim'de, 3 Ekim'de askıya çıkarılıyor ve bir ay süresince askıda kalacak... Ada 18 bin metrekarelik bir alanda ve buraya otel kültür merkezi inşa edilmek isteniyor. Bildiğimiz bu. Sivra'da adalar içinde en küçük ve İstanbul'a en yakın aynı zamanda. Bir de böyle bir genel bir bilgi de verelim. Sivra'da İstanbul 5 numaralı kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulunun 2009 tarihli kararı ile ikinci derece doğal sit ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilmişti. Adada Bizans dönemine ait tescilli manastır kilise sarnıcı vesaire vesaire bulunuyor. Şimdi isterseniz birkaç kez iptal edilen bu imar planlarından başlayalım. Ne dersin abi? Evet, yani şimdi biz adaların tamamının kentsel ve doğal sit alanı olduğunu biliyoruz da 79'dan biri ve fakat bu son. Yassıada ve Sivraada konusunda adaların, geri kalan adaların imar planları 5000, 1 bölü 5000, 1 bin konusundaki süreç ilerlerken bir yandan bunların bir anda farklı bir projeye konu olduklarını gördük. Yani adeta bu adeta değil zaten. O projenin içinde de var. Buraların diğer adalardaki sit e, alanı uygulamalarının dışında uygulamaları açılmasını gördük. Son durum bir özetleyebilir misiniz? Ne oldu oralarda? Ne olacak? E, elbette kısaca bahsedelim. E, 2011 yılına gitmek gerekiyor. 2011 yılında Adalar ilçesi için bir e, bölü beş bin ölçekli dediğimiz e, koruma amaçlı Nazım imar planı onaylanıp yürürlüğe girdi. E, o tarihten bugüne hala bir bölü bin ölçekli uygulama amaçlı yani e, planın ikinci kademesi, uygulama adımının e, onaylanma süreci devam ediyor. 1 bölü 5000 hakkında da mahkeme kararları bekleniyor. Yani, devam eden mahkemeler evet, var. Evet. Yani Mimarlar Odası'nın açtığı bir dava var. Bildiğim kadarıyla az önce ifade evet. ettiğiniz gibi e, Adalar Kültür Derneği. Adalar Derneği'nin açtığı e, bir diğer dava var. Bu e, yargı süreci devam ederken e, plan tabi hala yürürlükte e, ve 1 bölü bin ölçekli planında e, onay aşamasında olduğunu biliyoruz. Bu anlamda e, katılım toplantıları devam ediyor. Belki ikinci kısımda bu konuyu da biraz Hı -hı. değiniriz. Ama e, Sivriada ve Yassıada'ya dönecek olursak e, bu iki adaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 yılında hazırlanıp onaylanan iki farklı imar planı değişikliği söz konusu. Bu imar planı değişikliklerin ardından e, Yassıada'nın bugün geldiği ...hal ortada maalesef... ...bir e, beton... E, ...yığını... Ormanı, ormanı. ...inşa ediliyor... <gülüyor> e, ...orman demeyelim isterseniz ama... E, ...bir e, betondan bir... E, ...ucube diyebiliriz... ...orada e, tüm yasal süreçlere rağmen... E, ...onaylandı ve... ...ne yazık ki... E, ...ada bugün tanınmaz halde... ...Sivriada ise henüz... ...bir yapılaşma ile... ...en azından fiili olarak... ...karşılaşmış değil. Ancak... ...bu imar planları Sivri Adada'da... Da ...belli fonksiyonlarla... ...beraber bir yapılaşmayı, bir betonlaşmayı... Hı -hı. ...öngörüyor. Girişte bahsettiğiniz... ...Sivri Adada üzerinde bugün herhangi bir yapı yok. Herhangi bir yerleşim yok. Hem... ...arkeolojik sit alanı hem... ...ikinci derecede doğal sit alanı... ...ve üzerinde yapılaşma olmaması... ...ve aynı zamanda... Biyolojik çeşitlilik açısından Hı. zengin değerleri taşıması nedeniyle kuşların göç güzergahında Hı. olması nedeniyle kilit biyolojik çeşitlilik alanı olarak ifade edilen bir ada. 2013 yılında onaylanan e, imar planına e, şehir plancıları odası ve mimarlar odası ortak bir dava açmıştı. Bu dava sonucunda e, plan iptal edildi. Evet. Ee, geçtiğimiz yıl e, 2016'nın Mart ayında plan iptaliyle Yassıada, e, pardon Sivriada e, bir anlamda kurtuldu aslında. Fakat bugün 3 Ekim itibariyle aynı imar planı Aynısı. iptal edilmesine rağmen arada fark yok. E, çok mu fark yok zaten küçük <gülüyor> e, küçük bir adadan bahsediyoruz üzerinde evet. yapılaşma olmayan bir adadan bahsediyoruz. O adaya yapılaşma öngören bir imar planı dolayısıyla içerinin aynı olduğunu teslim etmek evet. lazım. Mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen bakanlık tarafından aynı plan bugün Hı. yeniden onaylanarak e, yürürlüğe giriyor. Şöyle Hı. değil mi hem e, Adalar Belediyesi'nin hem de Mimarlar Odası'nın iki davası yani mahkeme e, açılıyor bildiğim kadarıyla. İkisinde de iptal ediliyor evet. planlar. Evet adalar belediyesinin davası ile ilgili bilgim yok ama hı hı. şehir plancı odası, mimarlar odası ortak evet. bir dava açıyorlar yapıyorlar. E, bilirkişi raporu hı hı. E, davacı kurumların lehinde e, güzel bir bilirkişi raporu geliyor ve mahkemede e, planı iptal ediyor. Ben size aslında şu, şu mümkün mu mü? ama onu söyleyeceğim. Tamam. E, bir şey bir mahkeme kararı var. Aynı plan ikinci defa geliyor. Eğer arada hiçbir fark yoksa. Yeniden mahkemeye başvurulacak herhalde şimdi. Siz başvurdunuz bile galiba yani şehir plancıları odası olarak. Bir, bir konuda ancak bir daha üst mahkemede yeniden görüşülebilir. Böyle. Yani ortada bir hukuki garabet de var benim anladığım. Yeniden konu olması da mahkemenin yetkisi bakımından da sorun var. Şimdi bunu Bugün Sivrihaç için konuşuyoruz ama evet. İstanbul için bu büyük bir problem. Hı hı. Yani İstanbul'da bugüne kadar mahkeme kararıyla iptal edilip yeniden onaylanan plan sayısı yüzlerce. Hı hı. E, i̇lk açıklama gelen işte mecdeki likör fabrikası, hı hı. işte şehrizar konakları olarak bildiğimiz e, işte Anadolu yakasına geçerken solda kalan yüksekliği ihlal eden silüeti ihlal eden e, oradaki yapılanma, Bayrampaşa cezaevi alanı. ...işte Dubai Kuleleri arazisi olarak bildiğimiz hı hı. E, kısımda işte YTT Garajı'nda yükselen e, imar planları. Yani mahkemenin iptal etmesi ile birlikte onaylayan kurum... ...bu bazen belediye oluyor, bazen bakanlık, bazen TOKİ oluyor. E, planı onaylayan kurum aynı planı yeniden onaylayarak bir anlamda mahkeme kararını e, etrafından dolanıyor. <gülüyor> aslında burada bir yetkinin kötüye kullanılma durumu var. Ee, onay kurumu yetkileri evet. açısından. Fakat bunun önüne geçecek, geçebilecek bir hukuki düzenleme yok. Bu resmen bir boşluk, bir delik. Ee, planlama ve hukuk sistemindeki bir delik. Çünkü farklı bir tarihte isterseniz aynı imar planını onaylayın. Fakat farklı bir tarihte onaylandığı hmm. için farklı bir yasal işlem olarak kabul ediliyor. Ve ne yazık ki onay kurumlarımız bu ee, ...yasadaki deliği e, kötü niyetlerle, keyfi nedenlerle hı hı. E, kullanıyorlar. Bu anlamda yaptığımız tüm girişimler ne yazık ki bugüne kadar hiç sonuç vermedi. Peki biz adalı olarak, devamlı olarak bu koruma e, inisiyatifimizi biz de yasal olarak kullanabilir miyiz? Bu açık mı bize? Öbür tarafta boşluklar varsa bizim için, bizim tarafta yok mu? Yani sizin ve tabii her gerçek ve tüzel kişinin evet. yasal hakları elbette var. Hı hı. Fakat Yapmamız gerekenler var yani bu konularda bizim de halen. Elbette şu an mesela plan askı da plan askı süresinde plana ilişkin bir bireysel itiraz kampanyası hı hı. örgütlenebilir. Evet. Bununla beraber adaları koruma anlamında irade koyan tüm kurumların... Buradaki plana itiraz Hı. edebilecekleri e, 30 günlük bir süreç var bu süreç evet. 3 Ekim'de başladı Hı. 3 Kasım'a kadar devam edecek dolayısıyla 3 Kasım'a kadar e, bireysel ve kurumsal itirazlar Çevre Bakanlığı'na iletilebilir Siz hemen açtığınız davayı değil mi? Şu an askı süresinde İçinde. E, askı Hı -hı. süresinde e, dava Çok. ehliyetimiz çalışmıyor. Fakat askıdan iner inmez Hı -hı. bizler zaten kazanılmış bir davamız Hı -hı. olduğu için Hı -hı. E, yeniden bunu e, mahkemeye hatırlatacağız. Hı -hı. E, bu anlamda e, iman odası ve şehir planca odası olarak... E, Bugün demi yakından takip ettiğimizi ifade edelim. Biz dün bir hukukçu arkadaşımla konuşuyorduk... ...sizin programa bir hazırlık, ön hazırlık aşamasında. İşte konuşurken dedi ki... ...daha önce bu planları kim yapıyordu, ne öneriyordu... ...şimdiki planı kim yapıyor, ne öneriyor falan... ...bu, bu soruları bunları konuşun dedi. O zaman konuşmamıza hiç e, bir anlam kalmadı bu durumda. Bu soruların hepsini çöpe atıyoruz. <gülüyor> yani burada <gülüyor> Çeyre ve Şehircik sorsa... onayladığı bir plan var. Özür dilerim... E, sözünüzü kestim ama üzerinde yapılaşma olmayan bir e, ada hatta hayırsız ada derler Sivri adaya. Köpek sürülen ada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, evet 1900'lerin başında e, çok ciddi bir çok talihsiz bir evi hikaye. E, bir anlamda hani köpek katliamı evet. ana, e, <gülüyor> ev sahipliği yapmış. E, o yönüyle de e, pek e, iyi hatırlanmaz. Hı hı. E, fakat üzerinde de zaten e, tarihler boyunca bir yerleşim olmamış, e, bir manastır e, kalıntısı ve bir sarnış kalıntısı var. E, kayalık adı üzerine sivri bir kayalıktan oluşan e, bir e, ada. E, zaten o kayalığın bir kısmı muhtemelen kullanılmış bir hafriyat görüntüsü de var. Hı hı. Ben adada. E, Keşif sırasında da bulundum. Yakından hı hı. inceleme fırsatım oldu? Haydarpaşa Limanı'nda kullanılmış. Hmm. Evet, evet, Haydarpaşa Menderi'nin e, oradan alınan evet. e, hafriyatla doldurulduğu söylenir. E, fakat orada bir tesis inşa edilmek isteniyor. E, hı hı. Ve bakanlık bu konuda ısrarlı. Bu o, kesinlikle e, noktasal, keyif ve proje, projeci bir yaklaşımın e, planlamaya etkisi yani 5000 bin ölçekli koruma amaçlı ima planında yer almayan bir karar. Dolayısıyla hı hı. bir bölü binde de yer almayacakken özel proje alanı ilan edilmesiyle e, o bütüncül plandan sökülerek hı hı. yerine bu projeci e, ima planları e, yerleştiriliyor. çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından. Hı hı. Buna, dikkat et. Buna dikkat çekmek lazım. Hı hı. E, yani bunu e, sadece adalarda değil bugün Birçok e, doğal ve tarihi anlamda korunması gereken alanda hı hı. ne yazık ki Çevre Öşecik Bakanlığı uyguluyor. Evet. Ee, yani isterse tek tek adaları kopara kopara istediği her şeyi yapabilecek şu anda yasal bir gücü mü var? Özel statülerle e, bu yetkiyi... Evet. ...kendini taşıyabilir. Torba yasalar ee, burada herhalde Torba yasalar, KHK'lar, e, bakanlar kurulu kararları... ...yani bu anlamda hı -hı. E, giderek zayıflayan hı -hı. bir koruma mevzuatı olduğunu ifade edelim. Ne zamandan beri zayıflıyor? 2012 e, yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kurulması... Hı -hı. Hı -hı. E, sit alanlarına ilişkin yetkinin İkiye iki bakanlığa hı -hı. devredilmesi... Hı -hı. ...2011 yılındaki bir KHK ile mümkün hı -hı. oldu. Evet. E, günümüzde de e, KHK e, faşizmi devam ediyor biliyorsunuz. Hı -hı. yani Her an Hı -hı. E, en güvenliğimiz korunduğuna emin olduğumuz bölgede bir KHK maddesiyle e, farklı bir yasal statü kazandırılıp planlama mevzuatı bypass edilebilir. Tabi adaların e, bütün sorunları Sivriada ve yasaladan ibaret değil. Bizim adalarda da, diğer adalarda da e, şimdi işte bir bölümün plan hazırlıkları belli oldu. Henüz askıya çıkmamış olmakla birlikte henüz koruma kurulunda, beş numaralı koruma kurulunda. Fakat bir şey, hazırlık ortada. Şimdiye kadar yapılanlar. Bu konuda da bir takım girişimler sonucu de bu konuyu görüşmek noktasına geldi işte şimdi böyle bir şey başladı belediye ile görüşülüyor fakat tabi bunun içinde bakanlık da var ondan sonra işte bu müellif kurum kuruluş deniyor ki o kuruluşun başı da Ankara Şehir Plancıları Odası'nın eski başkanıymış bu arada onu da öğrendik ondan sonra tabi odaların böyle bir yaptırım gücü yok üyeleriyle ilgili bir tek tabiplerim var galiba falan şimdi orada da bir şey var sorumlu durumlar var siz yine Şehir Plancıları Odası olarak o konuda ne diyorsunuz bir yaklaşımlarınız neler? O konuda katılımcı bir sürecin devam ettiğini gözlemliyoruz. Yeni başladı evet. Yeni başladığını evet. ifade edelim. Fakat bunun bir fırsat olduğunu da ortaya koymak gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki planlama örneklerine özellikle son yıllarda baktığınızda masa etrafında mekansal karara ilişkin tüm ilgi gruplarının bir araya gelmesi imkansız gibi bir şey. Fakat bugün adalarda bunu gözlemledim ben. İşte geçtiğimiz iki hafta önce bir toplantı yapıldı. 22 Ekim. 22 Ekim'de pardon Eylül. Eylül. <gülüyor> 22 Eylül'de orada adaya ilişkin işte tüm sivil toplum STK tarafından STK'ların yer aldığı bir masada. Masanın öbür tarafında belediye, iller bankası, kültür ve turizm bakanlığı, plan müellifi ve hatta bazı e, ...ilgili Keşke kurumların yer aldığı... ...Şehircilik ve Çevre Bakanlığı, İBB'de olmalıydı. Evet. evet e, Adalar evet. halkıyla tanışmalıydı. Hı hı. Bu Adalar halkının yaptığı bir süreç ve sonuç esasında... ...burada Adalar hakkında hakikaten takdir etmek gerekiyor. Hı. Bilinçliliği ve iradesinin yüksekliliği açısından. Evet. yani Adaların tabii böyle e, önemli bir avantajı var. Evet. E, yani yerleşik bir nüfusu var, geleneksel bir... E, ...yerleşim, eğitim düzeyi yüksek adalıların bir araya geldiği ve adaya dair bu tip mekansal karar süreçlerini takip etmesi adalar için çok önemli bir fırsat. Hı hı. Böyle bir güçlü bir takip kurumları da buna mecbur ediyor. Hı hı. Dolayısıyla elbette bu süreç, bu katılımcı zeminin oluşması... Hı hı. Ada sakinlerinin, adaya ilgi duyan, e, adayı önemseyen e, yurttaşların ve tabi ilgili kurumların bir anlamda başarısıdır. E, bu fırsatın e, avantaja çevrilmesi çok önemli. 1 bölü 5000 ölçekli plan 2011 yılında onaylandı. Keşke o zaman da benzer bir şey e, söz konusu olsaydı. Teknik olarak 1 bölü 1000 ölçekli plan, 5000 ölçekli planın ikinci bir adımı. Dolayısıyla 5000'deki planların, Nazım İmar Planı'ndaki Kararların evet. e, üzerinde e, bir e, karar, mekansal karar öneremez. Fonksiyon olarak da öneremez, yoğunluk olarak da öneremez. Sadece 5000'deki kararların uygulama Hı -hı. aşamasına dair daha teknik, daha detayda e, hazırlanması gereken bir plandır planlama dilinde. Hı -hı. E, planı henüz inceleme fırsatımız olmadı e, ama... E, Ortaya konulan hassasiyetlerin takibiyle e, umuyorum en kısası sürede e, bir şeyi plancısı olarak e, Adalıların da onay vereceği bir plan e, onaylanarak yürürlüğe girer. Ve çünkü e, adaları korumak için e, koruma adına bir yasal dayanağa ihtiyacımız var ve bu ima planları olacak. Evet, <gülüyor> şimdi ee, Adalılar da tabii... E, deneyimli deneyimli o anlamda bir yassada da e, bildiğim kadarıyla bin kişilik bir e, oraya yassada'ya çıkılmıştı pardon yoksa evet evet yassada yassada'yı ya, değil Hı. mi yani hep içindeler, hep koruma istekleri var adaları. Çünkü çok müstesna ve değerli olduğunun farkındalar gerçekten. Bazıları demek idareciler çok bunun farkında değil. Ya da boş alan görmeye çok fazla tahammüller olmadığı için boşluk illaki doldurulacak diye düşünülüyor. Şimdi burada bu boş olarak değerlendirdiğimiz Sivra'da esas sizin dediğiniz gibi leyleklerin ve kuşların göç yolu. Ayrıca bir de burada gözümüzün görmediği su altı yaşamı var da bunlar çekimlerle belgelendi, bilim adamları çalıştı, aşağısı ölmüş durumda, mercanlar bu moloz atıklarıyla gitmiş durumda ve bunları tek tek elleriyle taşıyıp Tavşan Adası'na, Neanderas adasının oraya yerleştiriyorlar. Bir de altı var ki ölüyor tamamen. Aynı akıbet şimdi Sivriada'da da geçerli olacak. Bu ekolojik sistemin bozulmasının da hiçbir e, önemi yok mu idareciler tarafından? Bunlar raporlanıyor bildiğim kadarıyla gidiyor önlerine. E, burada e, var mı sizin bize aktaracağınız bir bilgi? Size şunu aktarabilirim. Yani bir şey göstereceğim size. Plan Paftası'nı göstereceğim e, dün akşam. E, ...teknik olarak Mahir İlgaz'dan destek alıp hı hı. E, ulaştım bu planlara. <gülüyor> e, web sitesine erişememiştim. E, online iletişime geçip e, kendisi aracılığıyla edindim. Yani şöyle e, tek sayfalık bir e, belge ile az önce altını çizdiğiniz tüm doğal eşiklerin e, aşılmasına... Hı hı. ...tüm koruma ilkelerinin ihlal edilmesine... ...imkan veren bir... ...uygulama anlayışıyla karşı karşıyayız. Nedir o? Kimin kararı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. <Gülüyor> <Gülüyor> yani burada... ...örnek olması gereken... <Gülüyor> <Gülüyor> ...kamu evet. iradesi... Evet. E, ...yetkisini kötüye kullanarak... Evet. E, ...birçok... ...kritik, <Gülüyor> mekansal kararı ne yazık ki... ...imza atıyor. Yani burada bir proje görülüyor. Burada bir ihale görülüyor. Dolayısıyla buradan... Bir ekonomik çıkar sağlanacak. Birileri buradan ihaleye alıp para kazanacak. Oraya bir tesis inşa edecek. Yassıada da olduğu gibi. Fakat bunun biçimi ya da orada yapılacak tesisin içerisine dair şu an bizlerin hiçbir bilgisi yok. Yapılmasın yani zaten... <gülüyor> Bir şey yok adada yani bir yerleşim yok, evet. bir ihtiyaç yok. Yani planlamada yapılanma hı hı. ve hı. fonksiyon nüfusun ihtiyaçlarına karşılık vermek üzere yapılır. Evet. Şimdi burada bir talep yaratmak söz konusu herhalde olmayan bir talebi yaratmak kimse illa ki Yassıada ya da Sivriada'ya gideceğim, orada işte denize gireceğim, efendim e, piknik yapacağım, piknik teknemi falan da tekneni bağlayacağım falan böyle bir talep Gidip de yok. Dini yerde Şimdi, şeylerimi yerine getireceğim falan yok böyle bir şey. Şimdi burada e, aslında şehircilik açısından, yani sadece şehir planlaması açısından değil, genel şehircilik açısından da bir şey var. E, sizce feasible mıdır bu? Planlar. Yani ben... yani bunlar feasible olmaktan kastım ekonomik anlamda feasible olur mu <gülüyor> buraya birileri giderdi para kazandırır mı yoksa yani nasıl kullanılacağı da belli değil. İhale ve hak ediş süreçlerinden sonra. Evet. O o, o o o evet. O o. ilgileniyorlar mı bilmiyorum. <gülüyor> ee, Ama birileri müteahhit olarak para kazanıyor doğru. Yani hep devletle belli bir çıkar garantisi verip evet. e, şirketlere e, bizim cebimizden paralar ödenebiliyorsunuz. Evet, evet. Mesela evet. Avrasya tünelinden geçiyor musunuz evet. bilmiyorum. <gülüyor> aslında geçiyorsunuz yani geçiyoruz, geçiyoruz. Daha geçmesek yok. de geçiyoruz Osman Gazi Köprüsü'nden keza 3. <gülüyor> 3. Boğaz Köprüsü'nden geçmesek de geçiyoruz çünkü o geçiş garantisini bizler cebimizden ödüyoruz. Burada da helip park açık kültürel ve turizm tesisi adı altında işte meydan, kütüphane dini tesis, idari bina müze, konferans e, salonu. Hı. ...işte gibi fonksiyonlarla Hı. bir tesis tarif ediyor imar planı. Belki parti parti toplantıları falan yapılır. <gülüyor> Böyle mecburen gidip <gülüyor> bir haftalık. <gülüyor> ya burada kongrele. şehircilikten Hı. söz edemiyoruz. Ben Hı. burada i̇şte, şehircilik görmüyorum. İşte onu Acaba bu şehircilik, çevre ve şehirciliğin birbirinden ayrılması mı lazım? Yani bir, bir bir sakatlık mı var bu ikisinin yan yana gelmesinde? <gülüyor> İnşaat lobisinin mekansal kararlarda bu kadar güçlü ve yönlendirici olmaması gerekiyor. Hı. Ee, planlama, bakmayın teknik bir meslek ama bugün ne kadar e, tüm yıkıcı plan kararları ...siyasiler tarafından, de belediye meclisleri ya da işte bakanlıklar tarafından onaylanıyor ve bu kente, bu e, ülkeye dayatılıyor. Hı. Bunun e, bir örneği ile bugün Sivriada'da, Yassıada'da karşı karşıyayız. E, ama bu e, ...daha bütüncül bir problem... ...burada... Hı -hı. E, ...yani çok karamsar bir noktaya geldik ama... E, ...süremiz de bitiyor... <gülüyor> e, ...yani şöyle toparlayalım isterseniz... Hı -hı. E, ...yasal olarak... ...bu planlarla e, ilgili... E, ...gerekli itirazları... ...ve yargı sürecini... ...şehir plancı Hı -hı. olarak takip edeceğiz... Hı -hı. ...bu konuda her zaman... E, ...ada sakinleri ve İstanbullular... ...bizimle iletişime geçip... bilgi alabilirler destek verebiliriz. O anlamda her zaman iletişim kurabilecek bir bir kurum var. Evet. Peki sizce bütün bu müdahaleler yaptı bu kamuoyu isteklerinin dile getirmesi sonucunda koruma kurulunun alacağı bir kararla bu plan yeniden iade edilebilir mi? Bir bölümünü söylüyorum bu sefer. Uygulama imap evet. döndük? Koruma Kurulu onaylamadan o plan eee evet. yürürlüğe girmez. Anladım. Çünkü orası doğal <gülüyor> sit sitelerinin... alanı. Ko koruma planı koruma kurulu da bunu e, olduğu gibi geriye gönderebilir mi yoksa illaki şuraları düzeltin diye mi gönderir? Şuraları düzeltin diye diyebilir. Olduğu gibi de gönderir. gönderebilir. Eee evet, biz sanırım bir sonra tekrar yapacağız program süremizin sonunda. Evet ya çünkü. bitti. Evet, tamam. <gülüyor> <yani peki>. koruma <gülüyor> gündemini de evet. aynı şekilde takip Etmek gerekiyordu, evet konuğumuz sevgili Akif Burak atlardı şehir plancıları odası ama bunu biz tekrar tekrar yapacağız sanırım çünkü bir adalar şeysi olarak halka olarak da örnek bir model oluşturmak istiyoruz katılımın nasıl girdiğinde içine iyi sonuçlar vereceğini. Efendim programımızın sonuna geldik bize facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz dünya mirası olarak. Ee, Hoşçakalın adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşçakalın. Teknik Masaya Ömer'e çok teşekkürler.